Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Samet Bey. Hoş geldiniz Samet Bey. Hoş bulduk. Ee, şimdi çarşılısınız, Beşiktaşlısınız. Hatta orada da oturuyorsunuz. Bu son e, direnişte de, gezi e, direnişinde de önlerdeydiniz, içindeydiniz e, aktif bir şekilde. E, şimdi e, epey bir çarşıya ilgi arttı. Ben sosyal medyada da görüyorum. E, kendim de e, Cuma, cumartesi günü oralardaydım ve kendi hissim de şeydi yani çarşı bizi sürüklemezse biz oraya kadar gitmezdik dedim kendi kendime. Takdir ve teşekkürler yığınla en çok dikkati çeken ve insanı gülüpseten söylemler de şöyle oldu. Hani başım sıkışsa artık çarşıya giderim, çarşıdan biriyle evleneceğim, işte Galatasaraylıyım ama yükselenim çarşı. Ee, böyle ...parti olsa oyumu çarşıya veririm. Ee, dolayısıyla bir sürü de sorular var ee, çarşıya yönelik olarak. Ee, hani e, burada her şeyin çarşıyı bağlaması gerekmiyor. En azından biz takdirlerimizi, teşekkürlerimizi de iletmiş olalım... ...hem radyo olarak hem de sosyal medyadan gelen tepkilerle. Nasıl başlayalım? Vallahi ilk önce... Çarşı evleneceğim diyen arkadaşlar için bizim semtteki arkadaşlarımız <gülüyor> bir web sitesi yaptılar. Öyle mi? Bunu çok yazdılar. Evet çarşının erkekleri diye. Hı -hı. Orada da böyle bir sosyal medya platformu gibi fotoğraflarını koyup... ...lütfen kimse geri vites yapmasın. Madem böyle şeyler yazdınız... Ee, bizim bekliyoruz. sevgilisi olmayan arkadaşlarımız <gülüyor> diye bir web sitesi yaptılar Güzelmiş ee, sorular da var o soruları da e, ben size yönelteceğim işte belediye yönetimine girmeyi düşünüyorlar mı diyenler var Olaylar durulduktan sonra e, stadyumlardaki küfürlere seksist şiddete el atarlar mı bundan sonraki yolumuz ne işte Ömer Madra'dan, Ömer abiden bir hı hı. soru geldi. Çok hoşuna gitti sizin geleceğinizi duyunca. Hasımlık vardı. Özellikle de Bursa Spor'la. Bu nasıl böyle bir bitiverdi? Hangi duygular, hangi hisler bunun önüne geçiverdi? Belki yani. buradan başlayabiliriz. Şimdi biraz Beşiktaş'ın burada... Dolayısıyla çarşının ön plana çıkmasındaki en kritik konu oradaki Başbakanlık Ofisi. Şimdi siz Taksim'de gezide olaylar, ne yazık ki görüntüleri, insanlar... ...birden herkese hepimizi şok etti yani... ...sabah beşte işte çadırların tekmelenmesi... ...anlaşılmaz şekilde yakılması... ...o insanların orada sürülüp atılması... ...dediğinizde olaylar başladı... ...insanlar buna tepki vermeye gittiler... ...çok fazla ne yapacaklarını da bilmiyorlardı... ...orada olayların gidişini ilk etapta... ...emniyet belirledi... ...yani mesela orada oraya gidildikten sonra... ...orada hiçbir şekilde... ...insanları engelleyecek bir şey olmasaydı... ...orada belki bir protesto yapılacak... ...iki bir şey okunacak ve dağılınacaktı... Hı hı. Oraya giden insanlar da orada bunu protest etmek isteyen insanlar da 24 saat içerisinde olayların buraya evrileceğini bilerek gitmediler zaten. Beşiktaş'ın buradaki özelliği şu. Taksim'de polisin sürekli durduğu bir yer yok. Taksim bir meydan bir alan emniyet polis orada çeşitli tedbirler oluyor. Ama özellikle başbakanlık ofisi Beşiktaş'ta olduktan sonra çok doğal haliyle emniyet orada sürekli bir koruma sağlıyor ve Hı -hı. sürekli bir mevcudiyet sağlıyor. Ben uzmanı değilim ama bir taraftan da çok güvenlikli bir bölge gibi değil. Oradaki üst geçit hemen Beşiktaş'ı bilenler için kaldırıldı güvenlik kaygılarıyla. Yok mu artık? O artık o üst geçit yok. Üst geçit tamamen kaldırıldı. Ondan hmm. sonra onun önündeki çay bahçeleri kapatıldı. Beşiktaşların çok sevdiği gittiği yine güvenlik gerekçesiyle. En son çok yakın bir zamanda belediye otobüslerinin epey bir trafiğe girmesine yol açacak şekilde oradaki yol kapatıldı. Yani Beşiktaş'ın Kadıköy iskelesine ana caddeye bağlayan yol dolayısıyla e, buradaki talihsizlik e, şanssızlık eseri Beşiktaş'ın ortasında sürekli haklı olarak korunması gereken bir başbakanlık ofisinin onun önünde tomaların çok ciddi sayıda polis, e, çevik kuvvetinin olması gerektiğiydi eylem bittikten sonra insanlar kimi zaman Kadıköy'e geçmek için kimi zaman Beşiktaş'a hmm. dönmek için veya İstanbul'un biraz daha kuzey semtlerine gitmek için çünkü biliyorsunuz şey kapalıydı e, Mecidiyeköy tarafı evet. çoğunlukla Gittiklerinde orada kurulu bir polis yapısı vardı. Hemen yolun kenarında. Ee, olaylar çıktı biraz burada. Dolayısıyla e, Beşiktaş'ı ve dolayısıyla onun taraftarlarını ön plana e, çıkartmış hmm. gibi gözüken e, çok önemli bir ayrım odur. Oradaki ofistir. E, polisin de orada baktığımızda ne yapacağız? Polis ofisi de bırakamaz. E, haklı olarak. Hmm. E, dolayısıyla oradaki ne yazık ki talihsiz bir şekilde olayın Beşiktaş'a sıçramasının aslında ana sebebi buydu. Biraz da... Beşiktaş türbününün ön planı çıkartan e, bu oldu. Belediye yönetimine girecek mi? Hiç sanmıyorum. Kimse hmm. ne bunu ister e, ne de bunun bir parçası olur. Çünkü şimdi böyle sosyal medya veya başka yerlerde tabii insanlar teveccüh ediyorlar. E, ancak siz siyasete girdiğiniz anda siyasi sorumluluk alırsınız. Hı -hı. Türbün böyle bir yapı değildir. Hı -hı. Çok taraflı bir yapıdır. İçinde pek çok bütün siyasi görüşler var. Dolayısıyla herhangi bir siyasete düşmeyecek kadar bizim türbün liderlerimiz hayat açısından da tecrübeli. Bu işler Hı -hı. açısından da tecrübeli. İki gün sonra zaten türbün bir bakarsınız hedef olur. O yüzden o sorunun yanıtına neredeyse eminim. Hayır. Hı -hı. Ee, zaten bu türünün... haliyle daha iyi herhalde. Bu organik hali, doğal hali... E, ...sivil örgütlenme Öyle, hali... ...işin doğrusu olan işlerin %99.9'u bilinçli olarak olmuyor. Hmm. Yani bunun bir e, bu türbünün bir merkez karar yürütme kurulu yok. Hmm. Şunlar yapılacak diye karar alan böyle detaylı... Hmm. ...milyonlarca taraftarı olan bir kulüp ...bunun taraftar grubu olan çarşı ile kendisini özdeşleştiren bir taraftar var... ...dışlayan değil... Hmm. Dolayısıyla kim ne zaman ne yaparsa işte baksa sanırım karşıda bir kuru kahveci yaşasın tam bağımsız kuru kahveci de yazılmış. Bunu bir taraftar yazıyor koyuyor ama hı. o ruha mal ediliyor bu. Dolayısıyla o ruhu korumak onun kendi bağımsız yapısını üyelerinin birey olduğu yapıyı korumak tercih edilecektir. Hı hı. Hı hı. Seksist ve biraz daha aşa aşağılayıcı ifadeler türbünlerden bu olay vasıtasıyla muhtemelen azalacak. Çok yıllar içerisinde de zaten çok azaldı. Hı hı. Ee, ama şimdi burada şöyle bir var, protest bir yerden bahsediyoruz türbünden. Bu protestminde en kiç bile olsa kolay yolu küfür. Hı hı. Hı. E şimdi Türkiye'de bizim yapımızda çok seksist olmayan küfür, bilmiyorum kaç tane vardır zaten. E, Türbünde küfür etme demeniz lazım insanlar. İnsanlar seksist oldukları için küfür etmiyorlar. Hı hı. Ee, küfür ettikleri için seksist oluyorlar. Hı hı. Dolayısıyla orada o protest tavrı en kiç biçimde küfürle göstermek istiyoruz. ...onu göstermek istediğimizde de... ...elimizdeki kaynak lügat... ...ne yazık ki seksist oluyor... ...orada da insanları küfür edecek misin... ...etmeyecek misin hmm. deniyor... ...insanlar da dönüp size... ...ya bunu küfür etmeyin dediğinizde... ...siz bizi Danimarka'daki tiyatro izleyicisine benzeyen... ...futbol taraftarına mı çevirmek istiyorsunuz... ...dediklerinde meşru zemini kaybediyorsunuz... Hmm. ...ama şurası bir doğru... ...her geçen dönem zaten azalıyordu... ...Beşiktaş'ta... ...baktığımız zaman... İşte yanında Ortaköy üstünde Nişantaşı diğer Hı -hı. tarafında Taksim Hı -hı. yani çok kültürlü bir yer. Dolayısıyla bu farklılıkları açık bir e, Hı -hı. türbün Türkiye'deki bence diğer türbünlerden çok daha farklı olarak. Dolayısıyla bizim de temennimiz o. Bunların gitgide azalması. Ne kadar çok renk siyah beyaz olan e, bir türünde <gülüyor> ne kadar farklı renk olursa o kadar iyi demek tezat olabilir ama umarım öyle olacak. Hayat kadınları hiç hoşlanmamıştı biliyorsunuz. Hani e, hiçbir politikacı bizim çocuğumuz değil. Biraz, <gülüyor> <yeminiz diye>. evet, <gülüyor> biraz o... hani insanı düşündüren şeyler oluyor tabii evet, ki de. Şimdi Ömer Bey'in sorusu var galiba bir de. Hı -hı. E, bu Bursa şimdi... Dolayısıyla Beşiktaş'taki olaylarda baktığımız zaman hani... ...Fenerbahçeli ve Galatasaraylılar vardı aramızda. Hı hı. Çok başka nadiren vardı ben gördüm. işte Karşıyaka, Göztepe Eskişehir gibi hı hı. E, tribünlerden de arkadaşlar... ...en azından onların atkılarını ya da formalarını takan... E, ...dürüst olmak gerekirse hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. E, biz biraz çarşı içinde de oturuyorum ben... E, ...bize biraz yabancı gelir öyle hı hı. E, şeyler... ...ve çok hoşlandığımızda söylenemez dürüst olmak gerekirse... Şimdi burada böyle bir şey oldu. Bu nereye e, evrilir? Çünkü burada e, herkesin üstünde şu vardı. Yani bizim varoluşumuza saldırıyor diye düşünüyordu insanlar. Hı hı. Her şeyimize yani biz oradaki ağaç, ağaca, bana... Çünkü gördüğünüz gibi arka arka işte içki yasağı onun sınırlandırılması... ...öbür taraftan biraz daha acaba otoriterleşmeye doğru mu gidiliyor diye düşünülmesi... ...Beşiktaşların bir arkasını acaba stadımızı bize vermemeye yönelik bir Hı. şey yapacaklar mı diye de bir bilinçaltı korkusu varken birleşildi. Ee, Beşiktaş böyle bir birden poto oldu. Orada arkadaşları gördük. Devam edecek midir? Bu ölçüde devam etmeyecektir dürüst olalım. Hı. Çünkü e, bunlar da e, yani tamam bir birlik yaşandı ama e, insanlar biraz da abartmaya da gerek yok... ...diye düşünüyorlar yani hani Hı -hı. bir böyle bir dayanışma bir çok güzel oldu ama sonra, evet. hani işte burası ayrılık da yani işte Hı -hı. şey söyleyelim. Ee, bunun da bir tadı var Beşiktaş'ın özelliği kendisiyle özdeşleşmiş semti olan Hı -hı. bir yer burası diğer kulüplerden Hı -hı. farklı olarak. <gülüyor> Öyle olduğu için orada biraz kendi semtli kimliğini Hı -hı. kendi kulübü üstünden yaşamak ve görmek istiyor. İlkel bile olsa o ilkelliği kendi payımıza alalım... O ilkelliği de e, oraya bir kurtarılmış bölge olarak biraz hı hı. görmek istiyor. Şampiyonluk kutlatılmaz e, mümkün olduğu kadar. Mesela işte diğer takımlar kazandığında orada. E, dolayısıyla biraz biraz o seyrelecektir. Önemli olan soru o, o değil. Bu, bu hakkı bu insanlara teslim etmemiz, bize teslim etmeniz lazım. Yani. Hı hı. Ama eskisi gibi mi olacak? Oradaki de cevabım da kocaman bir ayır. Kimse suratı gözü yanarken, astım krizi geçirirken onu taşımış insanlara kem gözle baksa bile eskisi gibi bakmayacaktır ve da. Değil mi? Peki ben genelde konuklarımdan müzik istemem getirmelerini ama konu çarşı ve yaratıcı sloganları, müzikleri olunca e, sizden rica etmiştim. Hatta bir ara o ilk yürüyüşe başladığımızda daha başının duman almış falan. Ay gene mi bu? Bamiya şeklinde olmuşken hani birden böyle çarşının güzel e, sloganları ve müzikleri gelmişti. Siz de yanınızda yeni bir şeyler getirdiniz. Dün sordum siz davet edince Hı -hı. arkadaşları. Çünkü bu olaylar... ...daha hala sıcak olduğu için bunların... ...tam kokusu gelmiyor bize. Hmm. Muhtemelen bu kendi bestelerini yaratacak... ...kendi pankartlarını hmm. yatacak... ...hatta kendi lugatını yaratacak... ...şimdi hmm. böyle poma, toma hmm. da olduğu gibi. Ee, ben de sordum arkadaşlar... ...hani var mı bir şey, yaptınız hmm. mı bir şey diye... Ee, ...ya bir iki şey yaptık dediler... ...onları da kaydettim sizin için. Çok teşekkürler, onları bir dinleyelim. Tabii. Lay lay, lalayla lay, lalayla lay... Lalayla lay. Haylal haylal haylal haylal yürüyoruz adım adım her solukta bir vergazım özgürlüğü inan çok yakın haydi bastır bir tomalar gelecek yine su sıkılacak her yere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 bununla ilgili bir şey söyleyeceğim sizin de böyle gençler üzerine yazılarınız vesaire var ve analizleriniz ben de 2001 senesinden beri kablosuz gençlik diye bir araştırma yürütüyorum organik bir araştırma bu sürüyor ve orada benim gözüme çarpan şöyle bir şey var eğer eleştirilerin tepkilerin ve eylemin içinde espri samimiyet varsa etkisi kocaman oluyor hani sanki bir mizah dergisinin eylem yapan haline dönüşüyor bu her hem gençler tarafından çok çabuk kabul ediliyor hem de topluma daha yumuşak, daha kabul edilebilir bir şekilde yansıyor. Çarşı da bana sanki böyle hani eylem yapan bir e, mizah dergisi gibi göründü. Yanlış mı görüyorum? Yok aynen öyle yani bu çarşı dediğimiz grubun, bu türbünün meşruiyet, toplumsal meşruiyet kazanmasında zeka çok Hı -hı. ...önemli bir yer oynadı. Bu kesinlikle doğru. Hı -hı. Ee, Türkiye tribünlerinin... ...en önemli pankartı dediğimiz... ...bizim en, önemli, en büyük... E, ...Türk Futbol Tarihi'nin pankartı dediğimiz... Kober de Galea'nın Ortega pankartı vardır mesela. Çok kısa Hı -hı. onu size söyleyeyim. Ee, yaklaşık 10 yıl belki daha fazla oldu. Ortega'da Fenerbahçe'de bir futbolcu oynuyordu. Biz e, maça alınmıyorduk... ...Beşiktaş taraftarı olarak. Kartalizma diye bir grup... Böyle çok ...7-8 arkadaşımız vardı. Bunlar gidip... E, İspanyolca bir pankart yapmışlar. Cober de Galeano Ortega yapıyor. Ya biz bilet bulamadık Fenerli arkadaşlara gidip siz bunu açın türbünde diye vermişler ellerine. Onlar da Fenerbahçe kapalısında koskoca Koberde de Galeano Ortega yapıp Ortega'yı çağırdılar. İspanyolca korkak tavuk Ortega bir. Öyle Arjantin'de ya. evet biraz böyle esprili bir e, aşağılama mı diyeyim artık nasıl diyeyim bir şeymiş. Hmm onu verdi. O o oradan başlayan bir kültür var. Yani hı hı. çünkü şimdi şöyle bir gerçeklik var. Karşınızdaki güç ne olursa olsun e, biz polisle ilk defa burada karşılaşmıyoruz yani bütün tribünlerde her maçta her zaman e, polis e, polisin de çok türbünlerden çok haz ettiği söylenemez. Çünkü e, işte Sayın Başbakanın da söylediği gibi çapulcu olarak görür çünkü e, o tribünün parçalarını, onların farklı griliklerini görmek istemez. Oradaki en kötü kimse 2000 kişilik grubun içerisinde onunla özdeşleştirir sizi. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil. E şimdi siz şimdi tomaya taş atıyorsunuz. Hmm. Bin tane taş atıldı tomaya. Yani bin atılmıştır ortalama bir tomaya. Yani tomaya biraz da şaşkınlıkla bakıyorsunuz. E, bir, bir, bir, bir bin tane daha atabilirsiniz. İki bin tane daha atabilirsiniz. Ya o tomayı yenmeniz mümkün değil. Gaz kapsülünü yutacak haliniz yok. Sonradan işte taktikler buldular biraz böyle işte işçi eldivenleri alındı. Işte suyun içine koymalar filan yapıldı. O da çok ilginçti belki onu da konuşuruz. Yani üç günde insanlar biraz çatışmayı öğrendiler. Şimdi evet. yarına yönelik itidarlı olmanın gerekliliklerinden biri de bu. Ben yine sorunuza döneyim. Ee, sizin kaba kuvvetle yenemediğiniz, karşı Hı -hı. koyamadığınız, aynı dili konuşarak yani aynı gücü gösteremediğiniz yerde... Elinize tek çare kalıyor. Dalga geçebilmek onunla. Aynen. En zeki şekilde nasıl dalga geçebilirseniz en azından e, sorunu çözemeseniz bile kendinizi e, kabul edilebilir kılıyorsunuz o gerçeği. Değil mi? Peki hep böyle gençler için şey denir işte toplumun böyle henüz sorumluluk almamış kişilerin özlemleri tarafından e, sarsılmaya ihtiyacı var diye. E, Çarşı anladığım kadarıyla hani... Çok acayip genç durmuyor ya da kafa olarak durmuyor. Belki hani yaşça olabilir ama yine de o gençlik esprisini, o toplumu silkeleme özelliğini elinde tutuyor anladığım kadarıyla. Yani şimdi bir kere tabii türbün dediğimiz grubun çoğunluk sayı olarak baktığınızda çoğunluğu gençlerden oluşuyor Hı. hali olarak. Bir kere türbün ve türbüncülükle ilgilenmek için evli olmamanız lazım. Aile hayatının... ...yani lazım derken bu bir zorunluluk değil ama... Hı hı, e, hı. ...tabii bir fedakarlıkla ilgili bir konu... E, ...siz hiçbir para kazanmıyorsunuz... ...aksine hem para harcıyorsunuz... ...ve size somut hiçbir getirisi olmayan bir iş... Hı hı. E, ...bir kadının... ...ya da işte kısmen bir erkeğin çok eşin... ...kabul edebileceği bir yatırım değil... ...dolayısıyla türbüne hı hı. yatırım yapmak zaman Belki olarak Belki vazgeçerler şimdi evlenmek yani. <gülüyor> ...şimdi... E, dolayısıyla çok gençler insanlar ama 82'de kurulmuş adını koymuş bir türbünden bahsediyoruz. Hı hı. 82'den bu yana bunun içinde olan insanlar var. 85'ten 87'den 89'dan. Dolayısıyla biraz daha türbinin ön kısımlarında e, biraz yaşı tevellütü olan hı hı. E, abilerimiz varken... ...aslında arkasında da çığ gibi e, çok büyük bir gücünü Beşiktaş'ın semtlerinden... E, ...Türkiye'nin diğer yerlerinden alan çok genç bir e, grup var. Ama lütfen yani şey önemli bence. Beşiktaş olması bunun. Hmm. Yani işte Osmanlı'nın en büyük limanına beş dakika Beşiktaş. meydanındaki kilisesi de var. Havrası da olan. Camileri de olan. Çok kültürlü, çok etkili bir yapı. Ya 93'te ben unutmuyorum. Metallica konseri mesela İnönü'de verildiğinde, ünlü sabahlama olduğunda. Ee, yine Beşiktaşlılar oradaydı kendisi tadında. Hmm. Bon Jovi'nin ilk Türk yani yabancı bir çarşının tür şey, çar şarkının e, Türkçe'de tezahürat olması ilk Bon Jovi'nin e, albümüyle yine 90'ların başında bir olmuştu. Hmm. E, dolayısıyla bu espriyi çıkartabilecek çok kültürlük ve tahammüle uygun e, bir yerden bahsediyoruz. Hmm. E, bu olayların Beşiktaş'a sıçramasında bence bir talihsizlik yani denk geldiği için söylüyorum. Başbakanlık ofisinin orada olması bir... Hmm. Hı hı. önemliyken iki dürüst olalım biraz daha toleranslı bir yeri olduğu için her hı hı. açıdan yani kutlandığım haftası da Beşiktaş'ta çok güzel kutulanmıştı mesela evet. bu doğruda insanlar orada bir dakika anarşist yani kimse çapulcu demedi esnaf da çapulcu demedi oradaki göstericilere hı hı. esnaf zarar gördü mü gördü Evet. ...en küçüğünden en büyüğüne Onların kadar... ...onların bir derdi yok zaten onunla yani... ...halkında olmadı, e şey, şimdi evet. insanlar işin gerçeği... ...evlere girdiler, Aynen, kaçarken... Evet. E o hmm. ...kapıları teyzeler açtı... Tabii. ...dolayısıyla... ...bu kültür... ...bu türbünü besliyor... ...çok hı hı. kültürlü, o daha Çok önemli milli. bir şey. E çok Binyesini almış, binyesinden çıkmış. E zaten başka bir şeyimiz de yok. Yoksa nedir yani bir tane e, futbol kulübü veya jimnastik kulübü... Hı hı. ...şubeleri var, maçlarına gidiyorsunuz. E, o ruh buradan doğar mı yani tabeladan, skordan doğmuyor? Değil Bence mi? Bence bu çok e, farklılıkların... ...sizin de tek olarak kendinizi ifade etmenize olanak sağlayacak. Ben şunu biliyorum, ben şimdi çıkıp türbününe dair bir şey söylediğimde... ...senin haddine mi bu diye kimse bana demez. Hımm. Aa, ne güzel. E demez yani bu senin haddine Kızar belki hmm. bir böyle bir, bir suratı ekşir. Hmm. Ee... Ben siz gelirken <gülüyor> hani ondan çekiniyordum. Acaba hani şimdi biz nasıl konuşacağız? Ee, hani çok çekinge olacak mı? Hani Kimde bu... bizde mi sizde mi? Sizde. Hani bizde. bağlar mı bağlamaz mı? Hani ay o konuda çok mu hassas olacağız vesaire diye. Ee, şu rahatlıktayız. Ee, bağlamaz çünkü. Hımm. Yani hmm. hem her şeyi, her söylediği hmm. bağlar, hem kimsenin hiçbir şey kimse kasmıyor söylemediği ama söylemediği bazıma. Ya şimdi bir şuna çok bunu insanların anlaması lazım. Açık radyo izleyicileri e, Niyakerte de yani farklı Türkiye'nin ortalamasından bir profil. E, bir düşünün yani bu türünün ismi bilinen insanların üstüne ne kadar baskı olabileceğini. Yani hmm. bu olaylarda hmm. biz eğleniyoruz ama siz kendinizi bunu da sadece eleştirel söylemiyorum. Siz kendinizi bir e, emniyet yöneticisi olarak düşünün. Hı hı. E, size de çok hoş gelmeyecektir belki de. Yani hı. işte bir, bir sevimli kılıyorlar bu olayları diye düşünebilir. Hı hı. Oradalardı diye düşünebilir. E, dolayısıyla ilk yangında ilk hı. alınacak kişi oluyor bu insanlar. E, biraz da korksunlar. Çünkü biz bunları çok yaşadık. Bu çarşı ilk defa ünlü olmuyor. Hı. İnsanlar evet. bunu böyle ünlü yaparlar. Evet. Üç gün sonra da rezil ederler. Yani bugün hı. bunları... O kadar çok bizim başımıza geldi ki. Bugün insanlar bunu yazıyor. Hmm. Üç gün sonra tinerci diyecekler. Hmm. Çapuluş diyecek, Aynı insanlara söyleyecekler hmm. bunu. Neymiş işte bir e, stadın önünde bir olay çıkmış da işte iki kişi birbirine evet. vurmuş. O sırada da bir tane cam kırılmış Hı -hı. diye e, bin tane şey söyleyecekler insanlar. Dolayısıyla çok böyle ha, bu güzellikler de evet. böyle olur. Bu insanlar e, böyle çok fazla da ön plana çıktığınızda ikinci gün sonra da <gülüyor> iyi tamam o gün güzeldi demek ki sendin. <gülüyor> Buradaki evet. seni alalım derler hemen. Dolayısıyla doğru. o hakkı da bu insanlara tanımak lazım. Peki sonuna doğru geliyoruz da programın. Ee, şimdi herkeste e, olan aynı soruyu size sorayım. Yani şahsi olarak da cevaplayabilirsiniz veya Hı. çarşı olarak da. Ee, bundan sonraki yol ne? Çünkü şu anda ne hani herkes daha böyle bir sistematik bir biçimde sorular sormak ve taleplerini daha sistematik hale getirmeye çalışıyor. Bir yol belirlemeye çalışıyor. Sizin yolunuz ne diyeyim? Şimdi iki bağlamım var benim. Bir e, ben de bu gösterilerde yer aldım buna yönelik genel. İki burada olmama da vesile olan Beşiktaş yani çarşı Beşiktaş'ın kendisinden daha büyük değil. Bunun her zaman bilincindedir. Özellikle de semttir Beşiktaş'ın kalbi. Kendi semtidir adıyla anılan. E, bundan sonra rüst olmak gerekirse biz kendi aramızda konuştuğumuzda sürekli bizi çok tedirgin eden umarım Sayın Başbakan... Bir şey duyduk ya Beyler Bey ofisine başbakanlık ofisi orada bir tadilat varmış taşınıyormuş taşınmayı planlıyormuş diye. Umarız böyle bir şey olur çünkü bizim bir talihsizliğimiz var şu anda. İnsan tomaları görünce kaskla elinde biber gazı kapsülü insanları gördükçe tedirgin oluyorlar. Bir başka şey en az haftada iki gün trafik kapanıyor evinize gidemiyorsunuz gelemiyorsunuz sayın başbakanın geliş gidişi veya konuklarının geliş gidişiyle ilgili bir eziyet çekilebiliyor insanlarda polis çok orada sivil polis de çok normal hmm. polis de çok o, hmm. o da sizi korkutuyor yani normalde belki e, yapacağınız küçük bir e, sohbet muhabbet acaba bir şey yol açar mı diye ne yazık ki bu yüzden Beşiktaş'ın lojistik avantajından dolayı oradaki saray olmasından dolayı şimdi insanların otobüs rotaları filan değişti umarım sayın başbakanın bu beylerbeyindeki ofisinin e, orası da çok İstanbul'un güzel bir muhiti ...taşınması olayı doğrudur. Yoksa bizim korkumuz, çekincemiz... E, ...insanlar da aşırılıklara tepki duyuyorlar. Bu aşırılıklar... Hmm. E, ...ben şuna inanıyorum... ...gerek valilik, gerek emniyet müdürlüğü... E, ...orada şimdi insan şundan çok korkuyor. Bir taş atılsa ne olacak o başbakanlık ofisinin camı kırılsa Sayın Başbakan detaylarla ilgilenmeyi... ...çok sevdiğini herkes bildiği için... Hmm. E, ...oradaki bırakın valiyi, emniyet müdürünü... ...işte çevik kuvvet amini... ...muhtemelen o birim başındaki insandan hesap soracaktır. O da korkuyor... Yani o bir taş gelse de burada rezillik burayı bir tane hı hı. koruyamadınız mı dese o insan sürülse bilmiyorum meslekten bir şey olsa o da agresif olmak zorunda oluyor insanlara. Hı hı. Herhangi bir yer değil çünkü Sayın Başbakan'ın ofisi. E bizim de 20 metre ötemiz. Hı hı. E Dolayısıyla şimdi, taşınmasında e stadımız, da şey var. Stadımız stadımızın mi? yolunun üstü. Hı. E, oraya geliyoruz gidiyoruz. Yani e, nezaketsizlik olmazsa biz umarız hı. diyoruz ki çünkü çok. Ortada orası bir negatif cazibe merkezine dönüştü. Yani Hı -hı. Taksim'de orada burada yapanlar gidiyor. Peki olayların diğer olayların devamı. Devlet belirleyecek bence. Hı -hı. Biz ona inanıyoruz. Sandık herkesin yüzde elliye çok büyük saygısı var. Beşiktaş'ta dün hepimiz elimizde boyalarla. Aile değerlerine yönelen kimi arkadaşlarım belki gençlikle hata yapıp yazdığı sloganların üstünü boyadık kimse bize söylememesine rağmen hmm. bunu. Evet dün epey meydanda Beşiktaş'ın çevre yerlerinde. Ee, ilk san... silinmeden çekmişim onları. <gülüyor> <gülüyor> Veya ne kötü ki biz biraz demek ki kalmışız. Ee, eğer sandığın dışında da e, biz ileri demokrasi olacaksak... Hı hı. Biraz sanki geçmiş dönemde bizim değil başkalarının yaptığı 28 Şubat'a dair hataların, revanşının e, kurbanı umarız biz olmayız. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de hakikaten Sayın Başbakan'ın koyduğu bu ileri demokrasi hedefine... ...hem yaşam pratikleri açısından hem siyasal hı. haklar ve özgürlükler açısından sahip olur. Eğer hükümet Sayın Başbakan... Buna hayır derse ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz çünkü hiç kimse sabah beşte yakılan bir çadırdan sonra hı hı. orasının bir açık müze haline dönüşüp her gün 150 bin kişinin ziyaret edeceği bir meydan olacağını öngöremezdi biraz güven problemi var çünkü hani Taksim'de çukur vardı hani Taksim çok güvenliksiz bir yerde hı hı. bir milyondan fazla insan ziyaret etti son beş günde orayı bir kimsenin burnu kanamadı bir şey de olmadı umuyoruz bizi severler ee, ben en azından şunu söyleyeyim, ee, bitireceğim programı. Ee... Hani yaratıcılık anlamında ve inovasyon anlamında Türkiye'de örnek vermekte çok zorlanıyorduk. Çünkü onun böyle bir sekiz eşiği var ve o üst eşiklere birilerini koymayı, bir şirketleri veya kurumları çok zorlanıyorduk. Çok rahatlıkla koyacağımız bir şey oldu çarşı. <gülüyor> Çünkü hani hem esnek hem yaratıcı hem duyarlı olduğunu düşünüyorum. Öyle bir araştırmamız da var. Ee, ve iyi bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum şirketlere, hani samimiyet açısından da kurumlara veya politikaya, insanlara. Ee, çok teşekkürler paylaşımınız için. Ben çok teşekkür ederim. Beşiktaş'ı ve Beşiktaş türbünlerini insanların sadece bu güzel günlerde değil, arada kimsenin taspip etmeyeceği ufak arzi durumlar olduğunda da desteklemeye davet ediyoruz. Tamam. Teşekkürler Samet Bey. Ee, kumandada da Ömer'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler Açık Radyo program destekçisi olun.